Ne oldu birader? Hayırdır yahu? Efendim buraya gelmek için evden çıktım. Başladım yürümeye. Eee? Radyoya otobüsle geleyim dedim. Direkt otobüs durağına gittim. Niye otobüs durağına gidiyorsun Karagöz'üm? Vapura bineceğim ya ondan. Hey Allah'ım ya Rabbim, Tabii ki otobüse binmek için otobüs durağına gittim be hacı var. Yahu onu demiyorum efendim. ...buraya arabanla niye gelmediğini anlamaya çalışıyorum. Ha, ben sana o kısmını anlatmadım değil mi? Evden çıktım, aşağı otoparka indim. Bir de ne göreyim? Ne gördün efendim? Benim arabanın dört lastiği de yok. Ne demek yok? İyice baktın mı? Ceplerini falan da araştırdım ama yok. Yav Hacivat koskoca dört tane araba lastiğine yok diyorum. Sen iyice baktın mı diyorsun? Evet baktım. Zaten arabanın o halini görünce gözlerim fal taşı gibi açıldı. Her şeyi ayam beyan gördün mü? Vah vah vah vah. Tüh, tüh, tüh, tüh. Yoksa senin arabanın lastiklerini çalmışlar mı? <gülüyor> Senden de hiçbir şey saklamıyor. Hemen anladın ha? Evet efendim. Çalmışlar. Neyse efendim neyse. ...bununla geçmiş olsun. Sıkma canını. Yok canım ne sıkacağım. Zaten benim lastikler patlıcandı. Değiştirecektim. Senin lastikler neydi neydi? Patlıcandı. Ya Karagöz ona lastiklerim patlıcandı denmez. Lastiklerim kabaktı denir. Neyse işte ya ha kabaka patlıcan. Yani giden gitti üzülmeye değmez diyorum. Aynen efendim aynen. O tatlıcanını sıkmasın. Allah başka sıkıntı vermesin maazallah. Amin, amin de daha bitmedi birader. Hayırdır? Yoksa arabanın kapılarını da mı çalmışlar? Yok, kapılar tamam. Sıkıntının başkası var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hayırdır? Ben de gittim otobüs durağına. Başladım otobüs beklemeye. Bekle Allah, bekle. Bir türlü gelmiyor. Beni arasaydın birader. Seni niye arıyorum? Elinin altında boş otobüs var. Onu mu göndereceksin? Yok yahu, beni arasaydın. Gelip alırdım seni. Yapma ya. ...hakikaten gelip alır mıydı? Alırım tabi canım. Arkadaşlık öldü mü birader? Hay. <gülüyor> Hay Allah razı olsun. Kadim dostum benim. Artık yarın alırsın. Alırım canım. Benzin parasını verdikten sonra alırım tabii. Ya Vacivat benzin parasını mı istiyorsun benden? Ne yüzsüz adamsın be. Yüzsüz olduğumdan değil, parasız olduğumdan birader. Benzin acayip pahalı. Bak. ...petrol fiyatları aldı başını gidiyor, haberin yok mu? Yok, biz petrol fiyatlarına bakamıyoruz. Biz ekmek fiyatlarıyla ilgileniyoruz hala. Neyse, biz dönelim otobüs durağına. Dönelim. Sonunda geldi otobüs, ağzına kadar dolu. Durakta bir sürü insan, itiş kakış sonunda zor zahmet bindik otobüse. Oh, iyi. Ben otobüs kapısının yanındayım. Şoför kapatıyor kapıyı, kapı beni sıkıştırıyor. Ben içeri girmeye çalışıyorum. Şoför basıyor, kapıyı kapatmaya. Fakat ben arada böyle sıkışıyorum. Bir türlü içeri giremiyorum. Basamakta durma Karagöz, otomatik kapı çarpar. Ben basamakta durma, otomatik kapı çarpar diyorum. Telli telli su içme, hasta olursun hacımet. Ne alakası var şimdi? Senin dediğinin asıl ne alakası var birader? Ben sıkıştım diyorum, sen bana bilmişlik taslıyorsun. Bilmişlik taslamıyorum, uyarıyorum birader. Onu otobüsteyken yapacaktın. Sonra daldım içeriye, kapı kapandı. Oh, yolculuk başladı. Başladı, başladı ama nefes alacak yer yok içeride. Ön kapıda ben öksürsem, arka kapıdaki göbeğimin oynadığını hissediyorum. Maşallah, maşallah. Sendeki göbek de hemen hissedilir yani. E ee, sonra? Sorası mı var birader? Böyle böyle geldik işte. Hoş geldin. Hoş geldim de ben bu otobüs süresinden sonra anladım arabanın ne büyük bir nimet olduğunu... ...sabahları arabamla işe gelirken, işten eve giderken otobüs duraklarını uğrayıp iki üç kişiyi almaya karar verdim. Yani Karagöz senin de para kazanmak için yapmayacağın yok yani. Ne parası? Acı var. Ücretsiz efendim bu, ücretsiz. Beleş yani. Beleş tabi insanlık namına, millete iyilik olsun diye arabamın boş boş gideceğini birkaç kişiyi alayım diye söyledim. Ah iyilik sever, hayır sever kardeşim. Aferin. Tamam. Ben de bu güzel düşüncene karşılık seni yarın evinden alacağım efendim. Ee, benzin parası? Ücretsiz efendim. ücretsiz. Ee, beleş yani. <gülüyor> Sağ ol kardeşim benim. İnsanlık öldü mü birader? Ölmemiş, ölmemiş. Evet sevgili dinleyiciler. Bir programın daha sonuna gel. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Affola! Tamam abicim, şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak Savaşçığım en ucuzu bu. Seslendirme sanatçısı. bir pot kırmayalım. Kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Hadi bakalım. Buyur abi sen... <gülüyor> aynen, aynen. Buyurun abi. Yazan Serkan Öztürk...